Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel. 94.9 açık radyo dinleyicileri hepinize bir, hoş geldiniz. Bir, bir Hukuk dakika, Güvenliği. Bir, Efendim bir dakika, bir dakika bu program bizim siz niye karıştırdınız? baştan alabilir miyiz? Hazırlayan ve sunan Ümit Altaş bugün. Ee, onu Ümit Altaş yap. Efendim bir daha baştan alalım cingl'ı ondan sonra ben bir giriş yapayım. Lütfen müdahale etmeyelim. Peki, bugün sizler bizim e, konuğumuz bir daha tekrar alabilmemiz mümkün müdür acaba cingl'ı bir daha alabilir miyiz? Gerçekten. Evet aynen bir daha. <Gülüyor> Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunca. Neyse bu, bu kısmı ben düzeltiyorum Hazırlayan ve sunan bugün Ümit Altaş Hukuk Politik adına burada Konuklarım ise Aynur Tunca ve Bahri Bayram Belen Bugün koltuğu ele geçirdik Gördüğünüz gibi ufak bir itiraz oldu Ama çok güçlü de bir itiraz değildi Ama arada koltuk değişimleri şart ne dersiniz İktidarlar mi? geçicidir Bizim sürekli iktidarlara hep bir itirazımız var Onun için de biz çok fazla bir ...muhalefet etmedik bu iktidar değişikliğine. Ee, bir de dikkat edersiniz tabii ki şeyde siz genelde açılışları yaparken... 10 dakika Aynur Hanım'la beraber konuşuyorsunuz, konuklara söz vermiyorsunuz... ...ben hemen birinci dakikada veriyorum. Yani yeni <gülüyor> iktidar gördüğünüz gibi daha eşitlikçe, daha özgürlükçe gibi. Ee, bunun için de Aynur Hanım hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Hiçbir iktidar iyi değildir efendim. Tamam, burada da... Ee, bugün aslında... İki iki üstadımızı hem bir onurlandırmak ve onurlandırmak diyorum neden ee, ...bu kadar yoğun hukuk gündemi içerisinde ikisi de 2017 senesinde her hafta düzenli bir takvime bağlı bir program yaptılar. Ee, bu programı yapmak çok kolay değil o duruşma yoğunluklarını e, düşündüğümüzde. Onun, Onun için bu... izleyicilerimiz biliyor ki bazı programları aksatıp, te... aksatıp tekrarlar yaptık değil mi? Ee, bundan sonra da özellikle e, bu programa katılacak konuşmacı arkadaşların e, <gülüyor> fark ettiği gibi araya girin lütfen. Bahri ben nasıl araya giriyorsa sizler de araya girin. <gülüyor> ben Yoksa... uyarıyorum zaten. Eğer sözümüzü kesmezseniz kolay kolay konuşamazsınız. <gülüyor> Lütfen o haksızlığı olsun diyorum başta teslimiydi. Evet, ona ilişkin ayrı bir başlık yapacağız ama 2017 her gün daha da artan bir şekilde oku konuşmuş bir yıl oldu ama ben ona geçmeden önce ya bu geçen sizi tam öyle bir nece fazla tartışmasıyla bitirdiniz. Zevkli de bir tartışmaydı. Daha sonra hani ya genç arkadaşlar şu Kaldırımlar şiirini bilmezler dediniz. E bana da genç arkadaşlar. Ben de yeni gençlikten yeni böyle de e, minnacık biraz geçmiş <gülüyor> bir arkadaş olarak. E, ya merak ediyorum şu Kaldırımlar şiiriyle bir başlasak. Yani en azından As, uzun bir şiir ama. İtiraz ediyorum çok erkeksi. <gülüyor> çok aslında daha evvelde Aynur arkadaşım bazı programlarda küçük şiirler okumamızı söyledi. Ben de bir şiir hazırlığı yapmıştım ama istiyorsanız eğer... Onu daha sonra Melip, şey yaparız ama şu... Fazıl'dan evet. böyle bir iki seçme dize okuyayım madem. Yani böyle şair olarak şair olarak ve Büyük müthiş şarttı. bir usta Herkesin diyor ki <gülüyor> sokaktayım kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum Atlıyorum tekrar Şiirin adı Kaldırımlar olduğu için Kaldırımlar çilekeş yalnızların annesi Kaldırımlar içimde yaşamış bir insandır Kaldırımlar duyulur ses kesilir Kesilince sesi Kaldırımlar içimde kıvranan bir lisandır Ben gideyim yol gitsin Ben gideyim yol gitsin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 2018'de Bahri Belen'in programı ismi belli oldu. Bahri Belen'de Şiir Saati ve <gülüyor> Lokuz'da <belli okusun. gülüyor> bundan sonra devamını bekliyoruz. Ya şöyle en baştan başlayarak ondan sonra da biraz bu enleri konuşmak istiyorum. E, siz geçen program aslında bir giriş yaptınız ama, ama ilk öyle... önce şu programa başlama serüveninizi yani. Ee, tekrar söylüyorum yoğun bir mesai özellikle e, sizleri de yakından tanıdığımdan dolayı e, onu da yakından görüyoruz. Uzun süren davalar birçok dava takip ediyorsunuz ama aksatmadan da haftada bir program yaptınız. Nereden çıktı bu program yapma fikri e, biraz bahsetsenize o serüvenden. Fahri abi bahsetsin çünkü ben onun çağrısı üzerine buraya geldim. <gülüyor> ee, daha evvelde açık radyoda e, bir e, Adaletim Bu Mu isimli bir e, program yapmıştık. Hatta o program biraz hukuk olaylarını, hukuktaki gelişmeleri olumlu ve olumsuz gelişmeleri e, oldukça da mizahi e, ve e, anekdotlarla anlatan ilgi çekici bir programdı. Ancak e, bu son yıllarda yaşadığımız... ...hukukla ilgili sıkıntılar... ...anayasal, yasal... ...tüzükler, yargısal uygulamalar... ...açısından yaşadığımız sıkıntılar... E, ...Açık Radyo'daki... ...arkadaşların... E, ...özellikle Ömer Bey'in de... ...Ömer da... E, ...acaba... ...hukukta nereye gidiyoruz... ...hukuk ne olacak... ...yani hukuk nasıl olursa... E, ...kişilere... ...kişi güvenliği ve özgürlüğü konusunda... ...güven verir... Hukuk güvenliği önemli bir şey midir? Hukuk güvenliğini sağlamak açısından e, neler yapılmalıdır, nelere dikkat edilmelidir? Yani norm olarak ve yargısal uygulama olarak bunları konuşabilir miyiz? Böyle bir program yine yapsak uygun olur mu diye söyledi. Aslında tabii e, zamanımız gerçekten sınırlıydı, e, koşturuyorduk ama... Böyle bir programda sanıyorum yaşamsal gibi geldi. Biz de elimizden geldiğince bu programı aksatmamaya çalışıyoruz. Peki ben sizin söylediğiniz sözde hemen Aynur'a sözü vermek istiyorum. 2017 sonunda birçok program yaptık. ve hukukta nereye gidiyoruz sorusu. Vallahi hukukta nereye gidiyoruz o tabi uzun uzun anlatmak gerekiyor ama biz programlarımızda iktidarın aracı mı hukuk yoksa iktidarı sınırlayan bir araç mı onu hep irdelemeye çalıştık. Bahri abi Hasan Fehmi Demirle beni birlikte çağırmıştı çünkü o Türk Ceza Hukuku Derneği'nin başkanıydı. Ben de İstanbul Barosu'nun Adil Yargılama Takip Merkezi'nin başkanıydım. İkimiz de sürekli. Hem insan Hakları Mahkemesi'nin hem Anayasa Mahkemesi'nin iştahatlarını ve güncel davaları izleyen avukatlarla birlikte çalışıyorduk. Dolayısıyla programı e, bu güncel olayları değerlendirmek üzere desteklemek için geldik. E, Ama tabii şunu da söyleyeyim sadece Aynur Hanım Adil, İstanbul Barosu'nun Adil Yargılama Merkezi'nde olduğu için değil. Yani benim hem e, avukat uygulamacı bir avukat olarak hem de e, üniversitede e, hukuk dersleri veren ceza ve usul hukuku dersleri veren bir e, akademisyen olarak çok Özellikle güvendiğim ben. bir Özellikle. arkadaşım, bir meslektaşım ve e, dostum ee, onun için e, bu programa katkısının çok olacağını düşündüm. O da beni kırmadı. Sağulsun geldiler. Ederim. Yani e, o hal ilan edildi 23 Temmuz 2016'da ondan bugüne işte son iki tanesinin e, yarattığı etki de ortada. Toplam 30 tane kanun hükmünde kararname çıktı. Biz bunları incelemek sonuçlarını ve getirdiği hukuki sorunları ve çözüm önerilerini, eleştirileri... ...değerlendirmek için katkı sunmaya çalışıyoruz... ...aslında hı hı. programın asıl aktörü... ...Bahri Bayram... <gülüyor> yok, beraber. yok, Peki, ak ben, aktörlük yok... Ben ben de, Şimdi 2017'de kimler geldi... ...asıl biraz böyle bir e, özetleyebilir miyiz... ...neler konuşulu programda... E, 2017'de gelenleri... E, ...yani birçok hocamız... ...birçok akademisyen... ...birçok avukat arkadaşımız geldi onların isimlerini unutmam aslında ama şu anda hemen sayamamaktan üzüntü duyabilirim ama ki dinleyicilerimiz o programlara herhalde şeyden yine açık radyo sitesinden <gülüyor> ulaşabiliyor değil mi? evet, evet. ama önemli olan biliyorsunuz bu 2017'nin başında ee, i̇ki, üç önemli konu vardı. Bunlardan birisi işte anayasada yapılacak değişiklikle ilgili referandum ve buna ilişkin yasa tartışmaları. Onun için Kabaoğlu'ndan Tolga Şirin'e e, ve Koç Üniversitesi Dekanımız verdiler. E, Evet, neredeyse 67 program yapıldı ben, onunla ilgili zaten. Yani onları Hı? yapmaya Hı? çalıştık. Yani bu bu yani bu kadar ciddi bir anayasa değişikliği neler getirecek diye onu yapmaya çalıştık. Bir de yargıda yapılan yani doğru ya da yanlış ama bana göre yöntemsel olarak yanlış e, yargıç ve savcıların e, ihraçları, gözaltına alınıp tutuklanmaları ...yani FETÖ suçlaması olmasa bile... ...muhalif olan yargıçların atamaları... ...yer değiştirmeleriyle ilgili... ...konular vardı. Bunlara ilişkin... ...programlar yapmaya çalıştık. Çünkü... ...bunlar doğrudan yani... E, ...hukuk güvenliğini... E, ...toplumun... ...adalet ihtiyacını... E, ...doğrudan ilgilendiren... ...çok önemli e, konulardı. Peki Aynur, sen davaları da yakından... ...takip ediyorsun, onu biliyorum. E, 2017'de... E, ...böyle hani... Çok öne çıkan davalar hangileri oldu? Hukuk güvenliği açısından analiz, analiz edilmesi gereken ee, Aslında her dava çok önemli ama olağanüstü hal uygulaması ile beraber hukukta yaşanan bir e, bozulma var. E, kanunda yazılanların dışında, yerleşik adli kültürün dışında, bugüne kadar e, üretilen iştahatların dışında... ...kavramlara ve kurum, kurumlara e, yasa koyucunun iradesinin dışında yeni anlamlar ve yeni fonksiyonlar... E, yükleyen e, yorumlarla ve iddianamelerle karşılaştık. Dolayısıyla <gülüyor> avukatların ve sanıkların savunma yapması gerçekten zordu ve savunmaya bir kısıtlama gelmişti. Tehcid geldi biliyorsunuz gözaltında. Dolayısıyla işkence hortladı. İşkenceyle ilgili ispat edilemese de pek çoğu bir yığın dedikodu yapıldı. Çok az bir kısmı e, belki ispat edilebildi ya da soruşturması bitmedi. Daha gezi olaylarında yaralananların soruşturmaları çünkü bitmedi. Öyle bir ülkedeyiz. Dolayısıyla e, gözaltı sürecinde yaşananlar e, ve avukat haklarının sınırlanması ile ilgili bir yıl sorunu yaşarken bir taraftan da 10 e, ay 14 ay sonra yazılan iddianamelerin ya da 7 ay 8 ay sonra yazılan iddianamelerin ya da 14 16 ay sonra sanık önü, yargıç önüne ilk kez çıkan sanıkların e, dramlarına tanık olduk. E, benim e, saymak istediğim gazeteciler hakkındaki davalar, milletvekilleri hakkında bu dokunulmazlığın geçici olarak bir kere mahsul olarak kalkmasından sonra HDP'li milletvekillerine e, ...açılan davalar ve getiren, getirilen tutuklamalar. Ve, ve tutuklanan, için... tutuklanan avukatlar. <gülüyor> Tabii ki hala yani iddianamesi vesavcıları... yazılmayan yargıçlar var tutuklu, avukatlar Hı. var tutuklu. Bunlar çok önemli. 17 ay mı oldu olağanüstü halin ilan evet, edildi evet. Bunun üzerinden bir buçuk yıl geçtiği halde <gülüyor> hala insanlar neyle suçlandıklarını... ...haklarındaki delilin ne olduğunu bilmiyor. Bir baylok gülmecesi Hı -hı. mi desek... ...bir endikatör çıkarıldı ve... ...sende Bailokver verdendi zaman o insan... ...zaten sosyal olarak ölmüş durumdaydı... ...ve hakimler de otomatikman... ...tutukluğun Oysa devamı Oysa bugün onlardan birçoğunun haksız yere tutuklandığı... ...yine bu... E, ...mitin, işte emniyetin, istihbaratın... ...çalışmalarıyla ki bunun da çıkışı hakikaten Cumhuriyet davasındaki bir baylok iddiası üzerine, Emre İpe'nin iddiası üzerine oraya bizim e, ceza yargılamaları usulü yasasına göre taraflardan birinin mahkemeye kendi e, iddialarını e, açıklayabilmek için getirdiği uzman kanalıyla çıktı birazcık bu ve bir sürü insan şimdi e, aylarca bir yılı aşkın sürece tutuklu kalan baylok iddiasıyla kişilerin Takliyesi ee, bekleniyormuş. Bugünkü bekleniyor durumda, bilmiyoruz olur mu olmaz mı. Onu da siz öyle. bu programlarda bizler zaten o davaları takip eden avukatları da çağırdınız. Mesela Ankara davası bildiğim kadarıyla avukatı evet. katıldı anlattı. Yine Demirtaş davası konuşuldu. Evet. Onun dışında birçok davada yine burada en azından biz, sizler aracılığıyla biz, açık radyo dinleyicilerine ulaştı diye biliyorum. Biz Biz onları yani o davalarda bazılarında görev yapmamıza karşın o davanın bir müdafi ya da avukatı olarak değil daha objektif olarak vermeye çalıştık yani biz bu davaya giriyoruz bakın bu davada şöyle oldu demeye çalışarak ama bazılarında tabii imkansız bu, bu, bu bunları yapmaya çalıştık objektif bakmaya o davaları çalıştık ama aynı hanımın söylediği gibi bugün hakikaten 150'ye aşkın gazeteci içeride tutuklu akademisyenler ...den aklarında dava açılanlar var... ...işte... ...yasama sorumsuzluğu olan parlamenterler... <gülüyor> ...tutuklanıyor, bazıları bırakılıyor ki bu anayasanın 83. maddesinin birinci fıkrasındaki dokunulmazlık kalkmamış olmasına rağmen de geçici olarak kalkmış olmasına rağmen son derece yanlış uygulamalar var. E, haksız ve e, hakikaten usule aykırı olarak tutuklanmış, mağdur olmuş insanlar var ve bunların Aileleri, eşleri, yakınları, ana babaları ve çocukları var. O dışarıdaki insanların acıları var. İçerideki insanların yani haksız yere yattığını bile bile <gülüyor> içeride olan insanların acıları ve sıkıntıları var. İşte onlar için de ben Aynur Hanım'ın söylediği üzerine böyle üç konuya ilişkin çok kısa şiirler de hazırladım. Onu yüzden hemen bir yerde ama <gülüyor> ben mesela 2017'nin bana böyle... ...en e, trajikomik davalarından bir tanesi... ...Atilla e, taş. taş davası geliyor. Oradaki evet, davada... E, ...savunmanlarda da artık... Yani ...bir söyleyeceğimizi söyledik, daha ne söyleyebiliriz... ...ifadesiyle hatırlarsanız... ...yine programımızda konuşulmuştu. Evet, Onu yine evet. hatırlatayım. A, direkt olarak e, savunman... E, ...zannedersem e, Murat Aksoy'un savunmanı... E, ...oradaki bir sürü örgüt olunca... ...İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy... ...Tarsız Kral Pele, Bekan Boyer... ...Kaleci Mayer... ...Nadya Komanaçı, Bridget Bardut ve Fenerbahçe Cemil... ...herkes var bu iddianamede. Geri <gülüyor> bir iddianame şey vardı. <gülüyor> İlginç olan yine Atilla Taş'ın o savunmasında... Ee, ...Bakan o zaman Adalet Bakanı... Ee, tweet'ten yatan bir Allah'ın kulu yok ifadesini kullanmıştı... Ee, o da ben Zeus'un kulu muyum? Ben tweetten yatıyorum işte buradayım <gülüyor> diye. Biraz sanki bu artık e, güven denen şeydi vurdukça da artık avukatlarda savunma biçiminde de usullerde de bir değişiklik oluyor. Ne dersiniz? Çaresizlikten e, ne derdi? Avukatlık çünkü, çözüm üretme da Bir çünkü, şu Turgut Kazan yeni çözümler <gülüyor> üretmeye çalışıyoruz. Çünkü içerideki insanların bu birçok çoğunlukla hukuksuz olan tutuklamalar ve yargılamalar konusunda... ...dayanmaya... ...ve işi biraz da mizaha... ...vurmaya ihtiyaçları var... ...onun için tavsiye... Evet. ...içeridekileri tavsiyede bulunalım mı? Evet... ...şiirle bulunabilirsiniz... ...olur o zaman sizin şiirinizden sonra da... ...hemen Aynur Hanım'ın parçasını alalım... Lazım, lazım diyor ki bu kadar işte... ...hukuksuzluk bu kadar içeride... ...yatan uzun süre yatan... ...sadece yazdığı çizdiği... ...siyaset yaptığı siyaset görevini... ...yaptığı için tutuklanan insanlar var... İşte Nazım Hikmet de şiir yazdığı için, yazı yazdığı için uzun yıllar tutuklu kaldığında onun tavsiyesi var. Şöyle diyor, dünyadan memleketinden insandan umudun kesik değil diye. Yani memleketinden insandan dünyadan umudun kesik olsa olmayacak yani. Dünyadan memleketinden insandan umudun kesik değil diye ipi çekilmeyip de atılırsan içeriye diyor yatarsan 10 yıl 15 yıl daha da yatacağından başka sallansaydım ipin ucunda bir bayrak gibi keşke demeyeceksin yaşamakta ayak direyeceksin. Belki bahtiyalık değildir artık boynunun borcudur fakat düşmana inat bir gün fazla yaşamak. İçeride bir tarafınla hep yalnız kalabilirsin. Kuyunun dibinde taş gibi. Fakat öbür tarafın öylesine karışmalı ki dünyanın kalabalığına sen ürpermelisin içeride. Dışarıda kırk günlük yerde yaprak kıpırdasa içeride mektup beklemek, yanık türküler söylemek, bir de bir de gözünü tavana dikip sabahlamak tatlıdır ama tehlikelidir. Tıraştan tıraşa yüzüne bak, unut yaşını. Koru kendini bitten, bir de bahar akşamlarından, bir de ekmeği son lokmasına dek yemeyi bir de ağız dolusu gülmeyi unutma hiçbir zaman diyor. Sonra da içeride gülü bahçeyi düşünmek de fena. Dağları, deryaları düşünmek iyi. Durup dinlenmeden okumayı, yazmayı, bir de dokumacılığı tavsiye ederim sana. Bir de ayna dökmeyi yani içeride 10 yıl, 15 yıl daha fazlası da hatta geçirilmez değil geçirilir kararmasın yeter ki sol memenin altındaki cevahir içeridekiler için böyle bir tavsiye sayın açık radyo yöneticileri gördüğünüz gibi Bahri Belen artık hukuk konuşmaktan sıkıldı kendisini 2018'de Bahri Şiire Belen Şiir saat programına artık istiyoruz ee, Aynur senin parçan ilk olarak Mercedes'in Mercedes gracias <gülüyor> de değil mi evet 2017'de aynı, en fazla etkileyen parça. Yo aklıma o geldi. Gracias a la vida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 La vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, que el abecedario, con el las palabras que y madre, amigo, hermano, y luz la ruta del alma, el que estoy amando gracias a la vida en mi ababamiento Ciudad de tiarcos playas ines ciertas montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida,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 Claro. Güzel bir a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la şeyi Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto, los dos materiales que forma mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto y el canto de todos. şimdi Barha Bey iç içerdekilere ilişkin şiiri okudu. Arada da, madem 94.9 açık radyoda olduğumuz onu diyelim. Siz siz hukuk politik değil sanıyorsunuz. Efendim ac, ac, acemiyiz kusrumuza bakmayın. 94.9 açık radyo tekrar hoş geldiniz. Güvenli ee, programındayız. Hukuk güvenliği programı. Siz Konuklarımız hukuk... Bahri Bayram Belen ve evet. Aydır Tunçay. Evet hukuk politik de diyebilirsiniz onun için ben hukuk güvenliği diye söyleyeyim. Efendim gördüğünüz gibi konuklarımıza çağrımızdır 2018 yılında. Bahri Belen'i her ne kadar konuk olarak alsak da kendisi araya müdahale ediyor gördüğünüz gibi. Konuklarımız da 2018'de lütfen daha müdahale etsinler. Bu halkın talebi <gülüyor> müdahale değil. Ya iç, i̇çeridekilere ilişkin tamam okundu da e, tabii sadece şiir okumayacağız ama ya dışarıdakiler peki? E, dışarıdakiler açısından da hukuk güvenliği önemli çünkü... Ee, dışarıda yani eşi, e, yakını, oğlu, kızı içeride tutuklu olan insanlar var ama dışarıda o insanların işsiz, işte kamudan ihraç edilmiş, iş yeri kapatılmış bir sürü insan ve onların çocukları var. Bunlarla ilgili, bunlarla ilgili de işte Anayasa Mahkemesi, Danıştay, idare mahkemeler yolları kapadı ve sonunda da işte o, olağanüstü, olağanüstü hal itiraz komisyonu, komisyonu kuruldu. kuruldu. İlk kez 22'sinde kararlarını açıklamışlar ama bunu kamuya açıklamıyorlar, devlet personel dairesini açıklıyorlar, onlar ilgiliye bildiriyor Hı. Ve hiç Ondan kimse da, kendi ihraç edildiği konumuna geri gelmiyor. Muadil başka konumlara gönderiliyor. Dolayısıyla... Bu baştan peşinen peşinen evet, müde kararname evet, düzenlendi. 680 mesajlı KHK'da yazıyor. Dolayısıyla bir takım insanlar... Tam anlamıyla bir şey değil. oldular ama... Ee, nereye iade oldular, kimler iade oldu, sayı gerçekten 32 bin mi 38 bin mi sürekli rakamlarda yaşıyor, bunları bilemiyoruz yani içeride ve dışarıda olmak da aslında çok demode, hmm. dışarıdasınız ama kamunun da dışındasınız ee, <gülüyor> pasaportunuza el kurmuş dışına gidip yeni bir olanak yaratamıyorsunuz ee, linç edildiğiniz için, adınız FETÖ'cüye çıktığı için, itibarınız sarsılmış, yurt içinde iş bulamıyorsunuz ee, maaşlarınız kesilmiş, mal varlıklarınıza ev konulmuş, çaresizlik mesela meslekten atılan ama tutuklanmayan bir hakim düşünün. Yarın öbür gün hakimliğe döneceği umuduyla yaşıyor ve hakimlikle bağdaşmayacak işi yapamıyor. <gülüyor> Yapabileceği tek şey hukukçuluk ama kamudan atıldığı için hiç herhangi bir baro kendisini de almıyor. Bir avukatın bürosunda çalışması da yasak gibi yani basit bir örnek vermek istedim. Dolayısıyla içeride dışarıda olmak öyle çok keskin Dışarıda e, sınırları da çok olan kolay değil bir tanım yani. değil. Peki, şeyi sormak istiyorum. Dışarıdakiler konuşunca belki de en az konuşulanlar avukatlar, e, savunmanlar. E, uzun süren davalar, e, şehirlerin evet. dışına çıkmış cezaevleri, evet. e, o cezaevlerindeki görüşmede yaşanan zorluklar. Evet. E, ondan sonra tekrar belki de hiçbir şekilde yani hukuka ilişkin savunma yapsanız bile bulamadığınız karşılıklar. Sizden cevap bekleyen onların yakınları. Evet. Bir de tabii ki sizlerin kişisel yaşamı. Evet. Ya biraz o şeyi çizer misin? Yani çünkü burada avukatların ve savunmanların günlük pratiği nasıl gidiyor? Ve yani çok ciddi bir sorun değil mi bu? Ya yani avukatlar açısından böyle bir yoğunluk içerisinde bulunmak, aynı zamanda kişisel yaşamını sürdürebilmek. Tabii şöyle bu dönem geçici bir dönem. Biz onun geçeceğine inanıyoruz. Ona inancımızla da elimizden geldiği kadar direnerek ve dayanışma içinde mücadele etmeye devam ediyoruz. Ama bunlar işte aç kalmak, susuz kalmak, saatlerce duruşmada kalmak, ailenden, çoluğundan, çocuğundan uzak olmak bunların hepsi geçecek bireysel üzüntüleri söylemek istemiyorum. hukukçulara sanırım en çok üzen hukuka duyulan güvenin. Sarsılması yasalarda yazan e, güvenceli olduğunu e, bize öğrettikleri ve bizim de müvekkillerimize aydınlatma ödevi içinde anlattığımız normların aslında hayatta karşılığının artık olmaması. Ve e, yasada yazmayan başka gerçeklerin hiçbir şekilde yasa koyucunun iradesiyle ya da Evrensel e, içeriği olan insanlık e, ailesinin tarihsel mücadele vererek e, doğruluğunu belirlediği erdemlerin, ilkelerin, kuralların hiçbir şekilde iktidarı ve iktidarın e, çalışanlarını belirlemediği bir süreç içindesiniz. Dolayısıyla ben meslekte Bahri e, tabii çok daha gerideyim henüz 30, 32 yılımı bitirdim 84 mezunuyum ben 85 sen bir avukatlık yapıyorum sıkonetime yetişmedim çok, yani ama çok o kadar çok Sıkı yaşadınız ki yetiş yetişmedim yani <gülüyor> bahra bizden bir daha Önün, ...önümüzde olan tecrübesler... ...o sık mahkemelerini de gördü... ...ve bilfil fi, fiil avukatlık yaptı... ...dolayısıyla o kısmını o değerlendirsin... ...ben 85'ten sonraki sürece... ...tanık olan bir avukatım... ...80 sonrasını yo yoğun yaşadım gerçekten... ...İnsan Hakları Derneği'ndeki... ...mücadelelere de katıldım... ...barodaki pek çok komisyonlarda çalıştım... ...çok mağduriyet gördük <gülüyor> ama... ...hiçbir zaman için kendimi... Önceki dönemleri aklamak için söylemiyorum. Aa o dönem daha iyiydi anlamda söylemiyorum ama... ...hiçbir zaman için kendimi bu kadar işe yaramaz, yetersiz söylediğine güvenilmez hissetmemiştim. Ee, çünkü e, uygulamayla e, norm arasındaki fark açıldıkça inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Siz de kendinize inanmamaya başlıyorsunuz. O yüzden ben büyük bir imserlikle her sabah yüzümü yıkadıktan sonra aynaya bakıp bugün her şey güzel olacak Aynur. Bugün yine mücadeleye devam et. Çünkü hep iyilik kazanacak diyorum kendi kendime. O gazla bir şeyler ya yapmaya bunu, çalışıyorum bunu, ama bunu, genellikle de hüsnana uğruyorum. Bunu, üzülerek övmeye gidiyorum. Bunu edeyim. demezseniz zaten yani bu, bu, bu ortamda bir insan olarak yaşayamazsınız, iki avukat olarak müvekkiliniz ve sizden hukuki yardım bekleyen insanlara yardımcı olamazsınız. Çünkü olağanüstü bir hal var tamam, olağanüstü hal hukuksuzluk dönemi değildir. Olağanüstü hal de bir hukuk düzenidir ama e, özellikle ceza yargılamasının uygulamasında, ee, ...olağanüstü... ...halin... E, ...koşulları çok sınırlı olmalıdır. Hatta ben derim ki... ...askeri rejimlerde, ekonomik rejimlerde... ...siyasi dönemlerde... E, ...şey... E, e, e, ...krizlerde... ...askeri sıkıntıların olduğu... ...ekonomik sıkıntıların olduğu... ...siyasi sıkıntıların olduğu dönemlerde... ...olağanüstülükler olabilir. Ama yargı ve hukukta... ...olağanüstülük olmaz hem cezaevlerine gitmek hem cezaevlerinde yani ulusal üst hukuk açısından ulusal hukukun anayasasını işte e, ceza muhakemelerini, ceza hukukunu bilmenize ve dosyayı bilmenize rağmen müvekkilinizin sizden yardım bekleyen yani yalvaran demiyorum ama bekleyen gözlerine bunlarla ilgili sorularına cevap verdikten sonra olması gerekeni de söyleyip buna rağmen tutukluluk incelemesinde onun tutuklam e, tahliye edilmediğini salıverilmediğini duruşmalarda başka zaman e, sorgusu yapıldıktan sonra salıverilecek insanların tutukluluğun devamını gördükçe bir avukatın yaşadığı e, acıyı, sıkıntıyı düşünemezsiniz. Çünkü bir avukat için en büyük ödül özellikle ceza yargılamasında müvekkilinden aldığı vekalet ücreti değildir. Aldığı en büyük ödül e, her ne kadar sanık hakkında şöyle bir dava açılmış ise de toplanan deliller, sorgusu yapılmış olması nedeniyle ...tahliyesine sözcüğü kadar büyük bir ödül yoktur avukatlar için. Ve bu, bu dönemde avukatların yaşadığı travmayı ben... 12 Eylül'deki sık yönetim mahkemelerinde avukatların yaşadığını e, düşünmüyorum doğası. Aynı bu sektöre. Şey bir yaşlı var. müvekkilim var ismini vermeyeceğim bana masalcı teyze gel bakalım bugün bana ne masallar <gülüyor> anlatacaksın diyor ben de ona hukuk felsefesinde öğrendiğim üçlemi anlatıyorum diyorum ki hocam bakın hukukum bir Anladım. sosyal olgu boyutu vardır bir etik değer boyutu vardır. Bir de norm boyutu vardır ama hukuk hep yaşamın gerisinden gelir. Yaşam daha hızlı gelişir. Biz hep o normları değiştirmek ve eski normların anlamlarını güncel ihtiyaçlara yönelik yorumlamak isteriz ama hep şunu söylüyorum. Bakın ben size aydınlatıyorum ama gerçeklik öyle değil. Yani yasaların normlarındaki'nden daha farklı şeyler yaşanıyor. Aydınlatmada çok başarılı değiliz ya da aydınlatmanın arkasından gelen uygulama, savunma belki yeterli değil ama bizim danışmanlık ödevimiz var, savunmanlık ödevimiz var ama ben ceza muhakemesinde özellikle ama bütün muhakemeler için geçerli aslında avukatların denetçilik ödevinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz e, tabii avukatın görevi tanıklık değildir, avukatın Hı. görevi gerçeği araştırmada. Kişinin himayesi hukukunu himaye etmek onu iyi temsil etmek onu Aklı iyi öyle, savunmaktır. Evet. Ama bir taraftan da bu denetçiliği çok önemsiyorum. Biz aslında e, hukuka aykırılığı doğru adlandırır doğru e, ismini koyar doğru itirazda bulunursak aslında yol örüyoruz. Yani kilim dokuyoruz öyle bakmak lazım. Bugünler geçecek ve biz doğru fonksiyon icra edersek görevimizi o denetçilik görevimizi uyarı görevlerimizi doğru yaparsak. Yarın öbür gün şartlar değiştiğinde e, sonuçlarını insanlarımızın ve toplumumuzun alacağına uzak yerimde avukatların ve hukukun kazanacağına inanıyorum. Şimdi bu umut dolu konuşmanın ardından dışarıdakilere yönelik muhakkak bir iki şimdi, şiire şimdi, alıştırdınız bizi. Şimdi, <gülüyor> şimdi evet şimdi e, gerçekten e, müvekkillerimiz de cezaevinde yani Hı. tedbir olan tutuklu çünkü bizim şu anda iki tane görevimiz var bir... Davayı sonuçta olumlu bitirmek, suçsuz olduğunu inandığımız müvekkillerimizle ilgili berat kararı. Yani suçunun o kadar önemli olmadığını düşündüğümüz en az cezayla. Ama şu anda ilk önemlisi tahliye kararları. Bunu müvekkillerimize mevcut koşullarda anayasa yasa yasa uygulaması çerçevesinde veremediğimiz cevaplardan dolayı yaşadığımız travma kadar onların yakınlarının. Annesinin, babasının, karısının, çocuğunun duruşma sonrası elinden tutup ofise geldiklerinde bu dava niye böyle, niye tahliye olmadı? Siz demiştiniz ki aslında anayasa böyle, kanun böyle. Aslında siyasi bir dönemden geçiyoruz. Bu dava siyasi bir dava. Tahliye de olmayabilir, bana göre olur demiştiniz ama olmayabilir de demiştiniz. Buna rağmen biz ne yapacağız diyen ailelerin acıları... Ve o insanların çoğu eşi işten çıkarıldığı için e, oturdukları kiral evlerinden çıkarılmışlar. Çocuklarının okul paralarını karşılayamıyorlar. Bunları da yaşıyoruz biz avukatlar olarak. Bu çok e, önemli bir şey. İşte onun için belki sizin dediğiniz gibi Nazım'ın o e, eşinin ona yazdığı şiiri bazı e, şeylerde dizelerde izin verirseniz gene değişiklik yaparak e, okuyayım. Diyor ki mektup yazıyor işte Nazım'a eşi. Uzandığım <gülüyor> yerde yazıyorum. Yorgunum pek. Aynada yüzümü gördüm. Adeta yeşil. Havalar soğuk. Yaz gelmeyecek. Haftada 100 liralık doğal gaz faturası. Tabi o zaman 30 liralık odun lazım demiş. Başa çıkılır gibi değil. Sofada demin iş Görürken battaniyemi aldım sırtıma. Camlar, çerçeveler kırık, kapılar kapanmıyor. Burada barınmamız imkansız artık. Taşınmalı. Ev yıkılacak üstümüze. Kiralar da pahalı mı pahalı. Sana bunları niye anlatırım? Üzüleceksin. Derdimi kime dökeyim? Kusura bakma. Isınsa, iyice ısınsa ortalık ama hele geceler. Bıktım, usandım, Rüyalarım da Afrika'ya gidiyorum. Cezayir'deyim bir sefer. Sıcaktı, alnıma bir kurşun derdi. Bütün kanım aktı ama ölmedim. Bana bir hal geldi. Çok ihtiyarladığımı hissediyorum. Halbuki biliyorsun, henüz kırkına basmadım. Çok ihtiyarladığımı hissediyorum, söylüyorum da. Söyleyince de kızıyorlar, konferans dinliyorum herkesten. Her neyse. Bu bahsi kapat. Paraguay halk türkülerini çaldı radyo. Bunlar dikenli bir yaprağın üstüne aşkla, güneşle, insan teriyle yazılmış. Acı da, umutlu da bayıldım Paraguay türkülerine. Gene bir haberden bahsediyor. Bugün de böyle şeyler yaşıyoruz. Bir kara haber verdi bu akşam radyo. İren Jolio kürü ölmüş. Daha gençti. Yıllar var. Bir kitap okudumdu. Ölenin Anası Üzerine Yazılmış Bir Yerinde ikiz, iki Kız Çocuğundan Bahseder Satırlar Gözümün Önüne Geldi Sarışın iki Yunan Heykeli Gibi Der İşte Bu Çocuklardan Biri Öldü Bilmem Ki Nasıl Anlatsam Büyük Bilgin Büyük Adam Ama Şimdi Lüsemiden Ölen O Sarışın Kız Çocuğu Da Bu Ölüm Bana Çok Dokundu İren Jölyo Küre için Ağladım Bu Akşam Ne Tuhaf İren Deselerdi İren Öldüğün zaman deselerdi, İstanbullu bir kadın, hem de hiç tanımadığın ağlayacak arkandan deselerdi, şaşardı. Kocası geldi aklıma, bir mektup yazsam, baş sağlığı dilesem diye düşündüm. E, adresini bilmiyorum ama Paris, Frédéric, Julli, Curry desem gider miydi? Bir de Fransız yazarı öldü, gazetede okudum, adını bile duymamışımdır. Çok ihtiyardı zaten, üstelik de egoist, sinik, cenabet herifin biri. Her şeyle alay etmiş ömrü boyunca. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi sevmemiş. Bir köpeklerle kedileri ama yalnız kendininkileri. Mülakat vermiş ömriden birkaç saat önce. Ölümü alay alıyor aklınca. Ama belli ki dehşetli korkuyor. Resmi de var. Büyük annemize erkek yap. Tepesine bir takke koy. İşte herif. Korkunç bir yalnızlık içinde. Sıska bir ihtiyar. Ona da acıdım. Belki büyük annemize benzediğinden, belki de yalnızlığına.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 Ne iş becerebilir? Ah bir ısın sağlar, Isınacak. Uzadıkça uzadı mektubum. Kendine iyi bak. Bana hemen cevap ver. Beni unutma. Bana hemen cevap ver. Akıllıdır münevver. Nasıl olsa ne yapıp eder falan filan. Kendine unutma. Sensiz perişanım. Beni unutma. Kendine iyi bak. Gözlerinden öperim canım. Güzel geceler. Kendine iyi bak. Bana hemen cevap ver. ...dertlerini aklında tutma... ...unut, beni unutma. Hemen arkasından da o zaman seçtiğiniz... ...parçayı alalım. Evet. Anons edin e, e, Amerika'da... avukatlığı ilk kabul edilen... ...siyahi bir... E, ...avukat. E, sonra tiyatroyla, sinemayla... ...müzikle uğraşmış... ...ama bu MacArthur döneminde de... ...terk edip... E, Sovyetler Birliği'ne gitmiş bir şarkıcı, bir avukat e, ve Nazım'ın onun için söylediği bir sözcük var. Diyor ki benim kartal kanatlı kanaryan, poyrapsın Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I. Feel Bu, ben, ben, bu, ben, ben bu şarkıyı ona... tutuklu avukat arkadaşlarıma adayabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki efendim. Yani programın yöneticisi olduk ama yani öyle bir en başta söyleyip eşitlikçe özgürlükçü bir e, yönetici olmaya çalışıyorum. Bu arada ha, arada şeyi anons edecektim. Tamam onu hatırlayayım. Ya bu bol şarkılı, bu bol şiirli program hangisi diye kafanız karışmış olabilir? Sesten de tanımıyor olabilirsiniz şu anda beni. 94.9 Açık Radyo Hukuk Güvenliği programındayız. Konuklarımız Bahir Bayram Belen ve Sayın Aynur Tuncel. Tekrar hoş geldiniz. Çünkü Sonucumuz azal... da hukuk politiğin. Hukuk politikten ne? Ümit Altaş Ümit efendim Altaş. ben. <gülüyor> e, bu arada e, taleplerinizi açık radyoya iletin. 2018'den itibaren Ümit'in sunmasını istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Valla ben çok sevinirim. Her terşembe giriliyor. <gülüyor> Yok bir anda. <gülüyor> e, gerçekten en fazla şiirin okunduğu program bu oldu galiba bu arada. Galiba. Evet, ama yani... Ben Onu hep öyle. hazırlıyorum ama Bahri abi o kadar çok konuşuyor ki bir türlü bana şiir okuma şansı. <gülüyor> ama bugün de, şar, bugün de şiir oku diyeyim bana. O, o yüzden bütün yılın baskıya. intikamını aldım. Dedim ki ne olur Bahri abi bol bol şiir hazırlayın ve şiir okuyun. O güzel Davudi sesinizle evet. dinleyelim. Hem de o biriktirdiklerimizi <gülüyor> aynen. okuyamadık aynen, ama. Şimdi biraz anlatsanı merak ediyoruz. Biz tabi sadece sizin seslerinizi duyuyoruz. Valla büyük bir izlersinde? gerilim var çünkü biz aslında 15 gibi radyoya yakın kafede buluşup konuğumuzla bir ön çalışma yapmak istiyoruz. Zamanı ayarlamak, akışla ilgili diye bazen güncel olaylar çok önemli oluyor. Mesela az önce Bahri abi beni unutma diye bitirdi şiirin son dizesi oydu. Evet bugün Uludere'nin. Altıncı yıl dönüm mesela e, Uludere örneğinde olduğu gibi ondan önce e, tesadüf etmişti e, Erdeler'in e, asılmasının yıl denk evet. gelmişti gibi evet. gibi yani bu örnekler birin çok dinleyicilerimiz de her gün izlediler biliyorlar dolayısıyla bugün de Uludere'yi mesela ben anmadan geçemeyeceğim Anayasa Mahkemesi'nin özellikle e, vekaletnamenin geç e, bildirilmesini gerekçe göstererek usulden reddetmesi, yaşam hakkının ihlaliyle ilgili bir tarihi değerlendirme yapma olanağı kendisine tanındığı bir yerde Altı yıl geçti hala ailelerin evet. acıları gündemde hukuk güvenliğiyle bağdaşmadı ortada nasıl geçiyor? E, hep 15'te buluşacağız diye anlaşıyoruz ama bazen bir ya adalet nöbetinden geliyor ya e, şehir dışından geliyor <gülüyor> ya ofisinde bir görüşme oluyor geliyor dolayısıyla böyle 10 geçe 15 geçe 20 geçe gelebiliyor. Hatta bir kere hepimiz geç kaldık program başladıktan sonra <gülüyor> ayak seslerimiz bile duyduk galiba e, dinleyiciler. E, e, şimdi... Koşa şey geldik. Aynur Hanım beni düşündüğü için e, işte yaşlandığı için e, belli. Sağlıklı. Dizleri ağrıdığı için yeterince yürüyemiyor. E, buraya da zaten taksi yok. Onun için de geç kalıyor demedi Allah'tan. <gülüyor> <Ama ben kendi gülüyor> Öyle söyleyeyim. bir şey yok ama ben biraz kontrolcü e, bir teyze olduğum için şey yapıyorum. E, bir şey okuyorum. Ondan sonra da onları işte 15-20 sayfalık metinler haline geçiyorum ama konuğumuza ve Bahrağı bir sunduğumuza kızıyorlar. Çünkü programın süresi o kadar metnin içine giren konuları ele almaya hiçbir zaman için yetmiyor ama, ama ben zaten, için. Zaten hayata yetişemeyiz. Hukuk güvenliği evet. denilen şey yani o kadar geniş hayat bir parçasını kapsıyor ki ve her gün yaşadığımız olaylar. Bunları bu programa sığdırmak <gülüyor> mümkün değil ama Ayınur'un büyük bir titizlikle sağ olsun bütün ön hazırlıkları yapar eksiksiz yapar bana da gönderir. Ama uygulayamayız. <gülüyor> <gülüyor> e, yok bence bence bence bu kadar geniş hazırlıklara rağmen ...draje halinde yani ha, hap Öyle halinde yoğunlaş, yoğunlaştırılmış evet. halde sunuyoruz. Ben şeyi bir vermek istiyorum... tam da orada şey merak ediyorum şimdi e, geçtiğimiz programda. E, Aynur Hanım açılışı yapıyor. Ee, daha sonra bir e, dakika otuz saniye geldiğinde sözü tam e, Duygu Hanım'da galiba. Duygu ee, ona verecekken. Duygu Hanım derken arada e, Bahri, Bahri, Bahri abi, abi giriyor. <gülüyor> giriş e, dakikası bir dakika otuz. E, konuşmacının söz alması onuncu dakikada oluyor. Dokuz e, dakika Bahri ben annemliyorsun. Hani peki peki huku, şey, ben de hukuk, poli, bunu hukuk politikte bir sürü gelen yazılar oluyor. Onlardan kaç tanesini oraya koyuyorsunuz siteye de, kaç tanesini kapının önüne koyuyorsunuz? Ya bu, yani elbette ki şey ama de. şöyle avukatlarda uzun cümle, özellikle bizim 7 sitede... 7-8 paragraflı evet, cümle kuranlar para. var mesela, hepsini yayın kurulundan uzaklaştırmıştım. <gülüyor> yani olmaz yani, kısa Peki. ve öz konuşmayı beceremiyoruz ama öğrenmemiz lazım. E, i̇şte. Ama dert der çok, ne derman izlenmesin. yok ona kulakların, yüreklerin kulakları savur. Onun için bağır bağıra böyle konuşuyoruz. <gülüyor> ne yapalım? Evet, Peki işte. 2018 için nasıl? Hani neler planlıyorsunuz? Ee, nasıl Vallahi... bir programla karşılaşacak izleyiciler? Şöyle. 2010, bu yeni kanun hükmünde kararnameli ko evet. konuşursak insanın yüreği kararacak. Ilk ya sen gelmezsin diye korkudan 695 evet. ve 696 ile ilgili aslında hazırlamıştım. Zaten bir değerlendirme de yapıyoruz biz Peki, diğer yani, görevlerimizden e, dolayı. bir soru ...buradaki programda ayrıntılı bahsedelim evet, ama... Evet. ...yani süremizin de sorunu görüyoruz. fakat şeyi söyleyebilir misin... Ee, ...yani bu aslında... ...2017'nin eni oldu... ...hukuk açısından... ...bu son evet, kanlık müdürlük... ...zirve değil evet, mi? Evet, yani bu kadarı olmamıştı... ...aslında bu sorumsuzluk meselesi en fazla Hı -hı. konuşuldu... ...696 sayılı KHK ile ilgili... Ee, ama hep vardı bu. Yani ilk KHK, 667 sayılı KHK'nın dokuzuncu maddesinde de vardı. Ondan sonra 668 ikinci KHK, 2016'nın Temmuz'unda ikisi de yayımlandı ve ikisi de yasalaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylandı. Niye zıvıv çünkü ilkine baktığınızda sadece o sadece KHK işlemleriyle ilgili. Ve kamu görevlileriyle sınırlıydı. İkincisine baktığınızda o de eklendi. Sadece KHK'ların uygulanmasıyla ilgili değil, hal sürecindeki işlemlerde eklendi. Ama her ikisinin de ortak özelliği, kamu, kamu görevlilerinin e, e, yaptığı eylemler, aldığı kararlar ve uygulamalarla ilgili bir sınırlama getirmesiydi. 696 bunun içine kamu görevlisi olmayanların da, yani herhangi bir ödevi, toplumsal olarak görmesi gereken bir işlev bulunmadığı halde e, darbenin e, bastırılmasıyla sınırlı güya ama öyle demiyor. Altı, e, özellikle 668'e baktığınızda ee, o geceki girişimin bastırılması ve terör eylemlerinin bastırılması dediği için oradaki biz biliyorsunuz ve veya eklerini bazen hukukçular deforma ederek yorumlarlar. Sanki sonrasında oluşacak bir terör eğiliminin bastırılması ile ilgili de sivillerin e, silah kullanabilmesi, kamu görevlerinin yetkilerini, kullanabilmesi, reysen kendiliğinden kullanabilmesi ve sonucunda da cezasız kalması, sorumsuzluğuna yani gidilmesiyle gezi... ilgili ve şunu söyleyeceğim. Mehmet Uç'un mesela demiş ki şey olarak, danışman olarak, evet bir minik değişiklik yapılabilir. Aslında biz öyle demedik. Doğru anlaşılıyor ama yine de kamuoyu rahatlatabiliriz demiş. Ama bu Burhan... ve sadece 16'sında bitti bu süre demiş. Açıkça söylemiş. 15'inde başladı. 16 Temmuz 2016'da bitti demiş. Ama hepimiz biliyoruz. Burhan Kuzu öyle demedi. Her an yeni bir dedi, Başbakan... darbe Başbakan öyle demedi. Hiçbir evet. değişiklik yapılmayacak. Yapılmayacak dedi ama şimdi mesela şey Gezi de... olaylarında mesela terör olayları olarak nitelendirdiler. Evet. Hemen yani işte, palalı... ...insanlar o, palalı... Şey ...gayak yani. atan, e, öldüren insanlar... Bugün, yani, evet. korkunç bir şey. ...yani şöyle diyorsunuz... ...bu şeyle beraber mesela o palığın herhangi bir şekilde... ...hiçbir şekilde yargılanmaması... Evet, e, ...höh çıktı anladım. ayol ben pöh evet. diyemiyorum... ...yani höh <gülüyor> ciddi bir şey yani... Çok ...görüntüsel ciddi. olarak bile ciddi bir şey... ...nedir sadatlar, bu? Tek, sivil, Az milisler. bu bir şey değil... Ya yani, esnaf vardı, hı. muhtar vardı... E, ...muhbir vardı... ...şimdi milisler başladı yani... ...mahallesini koruyan kendiliğinden orada... ...kendisini görevli hisseden... Koruyor, koruyor. ...kimden kim, bu, Terörist kim sonra yani. Hayır, bu devletin polisi var... ...askeri var, jandarması var... ...bunlar ne yapıyor? Polise yani. haber vermek bu doza ve Burhan Kuzu diyor ki... ...ya bir daha yaparlarsa bir daha yapmasınlar. E, Burhan hmm. Kuzu öyle diyorsa ben niye Mehmet Uç'umu söylediğiyle ikna alıyorum. Bunu netleştirmek lazım. Ayrıntısını ocağın ilk haftasındaki programda ...ayrıntı bir ve, ve de bu teklip teklip de çok... Evet az kimler o, giyecek mesela? A, şöyle e, 309 311, 312 ve öyle mücadele kanunu kapsamındaki eylemlerle suçlananlar diyor ama yani anayasal hı. düzeni yıkmaya teşebbüs millet meclisinin iş göremezliğine yönelik kalkışma suçunu işlemek ve bakanlar kuruluna karşı kalkışma suçunu işleyenlerle silahlı terör örgütü üyeleri ve e, söyleyiniz terörlü mücadele kanunu kapsamına giren diğer suçlar diyor ama bizim sıkıntımız var. Nerede bu sıkıntı? Cumhuriyet davasında biz bu sıkıntıyı somut olarak yaşadık. Bu ışık kırık kararından da geçen e, şeyde, programımızda kısaca dinleyicilerimize bahsetmiştik. Bizim ülkemizin yasalarındaki terör tanımı muallak olduğu için Venedik Komisyonu kararlarında ve İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında ihlal değerlendirmesi yapılırken sürekli bu muallaklıktan bahsediliyor ve özellikle örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına suç işlemek diye bugün Cumhuriyetçi e, müvekkillerimizin tutukların. De arkadaşlarımızın da tutuklarında yargılandığı dava var. Bakıyorsunuz suç TCK'da tanımlanıyor. TCK'nın barışe karşı suçlu Bölümünde ama midesi silahlı terör örgütüne üye olmakla e, derleniyor. Ne zaman Bu uygulama. E, şimdi bir ay içinde yönetmelik çıkarılması Hı. lazım. Dolayısıyla bir kere kapsamında dediğim gibi bu midesi e, 314'de atıfta e, bulunulan suçlar bakımından yeni bir karmaşa çıkarılabilir. Hangi suç öyle mücaviliyet sayısının kapsamında Hanım, diyor sorun çıkarılabilir? Mesele bu suç ve suçun niteliği de değil. Tabii ki. Yani ben ben yargılanıyorum. Hakkımda bir suçlama var. Yargılanıyorum. Yani masumiyet karinesi var. Suçluluğum adil bir yargılama sonucunda sabit oluncaya kadar masum sayılıyorum. Ama tutuklu olduğum sürede bana mahkum gibi istemediğim Tabii şeyler yani masumiyet bu. Masumiyet karinesini ihlal ediyor. Evet Kesinlikle. yani bu, bu anayasadaki düzenlemeye aykırı, ceza yargılamasındaki düzenlemeye aykırı, ulusal üstü e, bağlı olduğumuz insan hakları sözleşmelerine aykırı. Siz tutukluyu peşinen suçlu olarak görürseniz belki böyle bir uygulamayı anlayabilirsiniz. Ama siz anayasanızla bütün yasalarla tutuklu olanı tedbir olarak yani muhakeme faaliyeti kolay yürüsün diye tuttuğunuz insanı mahkummuş gibi, suçluymuş gibi bu elbiseleri giydirirseniz bunun bir amacı vardır. Cezaevlerinde kargaşa çıkarmak evet. ve e, hakikaten milletin e, ...feryadını sağlamak... ...bunun ne amacı olabilir... ...ne, ne iyi niyetli olacağını ha, O zaman bütün ayrıntısı ...çünkü programımızın e, program sonuna bitiyor, geliyoruz. Neler ama yapacağız... ...yani bizim e, Selahattin Demirtaş kararının... ...gerekçesi yayınlanmamıştı... ...yayımlandı... ...onu duygusu kök ile değerlendireceğiz... <gülüyor> ...yine Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın... bireysel Başvurusu... ...Tutukluluğun Hukuki Olmaması... E, ...makul süreyi aşması gibi nedenlerle... ...daha genel kurla sevk edildi... ...o karar çıkacak, onu değerlendireceğiz. İki bin bazı maddelerini... ...anayasa mahkemesi iptal etti biliyorsunuz... ...bu ne anlama geliyor... ...İnsan Hakları Mahkemesi Taksim'e çıkışla ilgili... ...uygulamaları hep ihlal olarak değerlendirdi. Bir e, engelli haklarına... ...bu sene biraz zaman ayırmak istiyoruz. E, böyle farklı... ...hep siyasi davalarla ilgili değil... ...ama hukuk güvenliğini ilgilendiren... ...sivil yaşamla ilgili... ...diğer e, konularda da şey çeşitlendireceğiz programımızı. Radyo hukuk politiğiyle evet. davet edeceksiniz. Tabii, yani. süremiz bittiği için söylemedim ben daha uzun bir programımıza. E, yani 2018 bayağı bir dolu gözüküyor... E, Son sözlerinizi alayım 2018'e dair e, dileklerinizi umutlarınızı e, aynı oraya ilk önce son sözü de ona tamam. söylerim. Ben sen Nihat Behram'ın savrulmuş birer günlerinden isimli şiirini 84'te mi 83'te mi üniversite dedim okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Ondan bir dize araklayarak bir şey cümle söylemek istiyorum. Bu yıl ve her zaman içimizde uyanan sese sadık kalmamızı diliyorum. Peki ben de o zaman biraz daha madem şey. Bütün bu koşullar içinde, cezaevinde olsak ve dışarıdaki hapishanede de olsak bile yaşamak ciddi bir şey. Nazım öyle diyor. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddi alacaksın.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 Hem de öyle çocuklara falan kalır diye değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için yaşamak yani ağır bastığından. Çok teşekkür ederim. Ee, programı bitirmeden önce bir en azından yönetim masasını da şimdi bir parça daha çalma imkanımız var mı? Ben elveda demiyorum yok hiç Başlarım zamanımız. Ama ben de bayağı uzun konuştum. Ben fazla konuşmadım aslında. Ya, ama yine evet. de ona rağmen. <gülüyor> Biraz bol... sonra banttan dinlersin. 2017'in bol şiirli, bol şarkılı olacaktı ama üçüncü şarkıyı çalsaydık olmadı. Program ile size veda ediyoruz. 2018'de. Yeni konu başlıklarımızı 94.9'da buluşmadan buluşalım. önce tabi ki programın nasıl sahiplerini? Yok yok ben de burada bütün izleyicilerimize gerçekten çok büyük bir emek ve nitelikle hazırlanan hukuk politik e, e, e, takip etmelerini öneriyorum. Teşekkür e, Barış, e, huzur ve hukuk güvenliği getiren bir yıl diliyorum. 2018'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tunçel. Açık Radyo program destekçisi olun